28. lemanın 28. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una ila'l-mela'il a'la ve yukdzafun min kulli janib. Duhuran ve lehum azabun vasib. İlla men khatafa'l-khatfata fe'atba'uhu shehabun saqib. Ve lekad zeyyennas sema'ed-dunya bi masabih ve ce'alnaha rucuman liş-şeyatin. Gibi ayetlerin mühim bir nüktesi ehl-i dalaletin bir tenkili münasebetiyle beyan edilecek. Şöyle ki cin ve şeytanın casusları semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp gaybi haberleri getirerek kahinler ve maddiyunlar ve bazı spiritizmacılar gibi gayipten haber verenlere haber vermelerini nüzul-u vahyin bidayetinde vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimi casusluğu o zaman daha ziyade şehaplarla recm ve menedildiğine dair olan mezkür ayetler münasebetiyle gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır. Sual: Şu gibi ayetlerden anlaşılıyor ki, cüz'i ve bazen şahsi bir hadiseyi gaybiyeyi de haber almak için gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine Casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüzi hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye bir manayı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Hem nasıl ayetle semavatın üstünde bulunan cennetin meyvelerini bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen yakından cenneti temaşa ediyormuş diye nihayet uzaklık nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki bu asrın aklına sığmaz. Hem cüz'i bir şahsın cüz'i bir ahvali külli ve geniş olan semavat memleketindeki meley ala'nın medarı bahsi olması gayet hakimane olan tedvîr-i kainatın hikmetine muvafık gelmiyor. Halbuki bu üç mesele de hakâiki İslamiyeden sayılıyor. El-cevap, evvela on beşinci söz namındaki bir risalede, yedi basamak namında yedi kati mukaddeme ile وَلَكَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشْشَيَاطِينَ ayetinin ifade ettiği, yıldızlarla şeytan casuslarının semavattan raf-u tardı, öyle bir surette ispat edilmiş ki, en muannit maddiyunu dahi ikna eder, susturur ve kabul ettirir. Saniyen, bu uzak zannedilen o üç hakikati İslamiye'yi kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsil ile işaret edeceğiz. Mesela, bir hükümetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında ve daire-i adliyesi garbında ve daire-i ma'arifi şimalinde ve daire-i ilmiyesi cenubunda ve daire-i mülkiyesi ortasında bulunsa telsiz telefon telgrafla gayet muntazam bir surette her daire alakadar olduğu vaziyetleri görse haber alsa adeta umum o memleket adliye dairesi olduğu halde askeri dairesidir ve mülkiye dairesi olduğu gibi ilmiye dairesi oluyor. Hem mesela müteaddit devletler ve ayrı ayrı paitatları bulunan hükümetlerin bazen oluyor ki Müstemlekat cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hakimiyetlikleri bulunur. Rayiyet ve millet bir olduğu halde her bir hükümet kendi imtiyazı cihetiyle o rayiyetle münasebettardır. Birbirinden çok uzak o hükümetlerin muamelatı birbirine temas ediyor. Her hanede birbirine yakınlaşıyor ve her adamda iştirakleri oluyor. Cüz'î meseleleri temas noktalarındaki cüz'î bir dairede görülür. Yoksa her cüz'î bir mesele daireyi külliyeden alınmıyor. Fakat o cüz'î meselelerden bahsedildiği zaman doğrudan doğruya daire-i külliyenin kanunuyla olduğu cihetiyle daire-i külliyeden alınıyor gibi ve o dairede medarı bahsolunmuş bir mesele şekli verilir tarzda ifade edilir. İşte bu iki temsil gibi semavat memleketi Fahitat ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde, arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonları olduğu gibi, Semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi ervahı ve alemi meleutu tazammun ettiğinden bir cettte perde altında alemi şehadeti ihata etmiştir. Hem alemi bakiden ve darı bekadan olan cennet dahi, Hadsiz uzaklığı ile beraber yine o daireyi tasarrufatı perde-i şahadet altında her tarafta nurani bir surette uzanmış, yayılmış. Sani hakîm-i zulcelal'in hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daire-i tasarrufunu alabiliyor. Öyle de bu insanı ekber olan kainat dahi mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Onlarda cereyan eden ahvalin ve hadiselerin küllî ve cüziyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o cüzler cüz'î ve yakın yerlerde ve küllî ve azametliler küllî ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen cüzi ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenilse o hadise işitilir. Ve bazen de büyük tahşidat düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar-ı haşmet için yapılır. Mesela hadisi Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'an'ın hadisi kutsiyesi umum semavat memleketinde Hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan, doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbettarlar dizilip, yıldızlardan mancınıkları atarak, casus şeytanları tart ve def ediyorlar. Vaziyetinde göstermek ve ifade etmekle, vahy-i Kur'anî'nin derece-i haşmetini ve şaşâ-i saltanatını, ve hiçbir cihette şüphe girmeyen dereceyi hakkaniyetini ilana bir işaret-i rabbaniye olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an-ı mucizül beyan dahi o ilanı tekviniyi tercüme edip ilan ediyor ve o işaret-i semaviyeye işaret eder. Evet, bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları böyle bir işareti azimi semaviyeye ile melaikelerle mübareze ettirmek elbette o vahyi Kur'aninin haşmeti saltanatını göstermek içindir. Hem bu haşmetli olan beyanı Kur'ani ve azametli tahşidat-ı semaviye ise cinlilerin, şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve müdafaaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaaları bulunduğunu ifade için değil, belki kalbi Muhammediden Aleyhissalatu selam ta semavat alemine. Ta Arş-ı Azama kadar olan uzun yolda hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için vahye Kur'ani koca semavatta umum melaikece medarı bahsolan olan bir hakikattir ki bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak recm edilmesiyle işaret ediyor ki kalbi Muhammediye Aleyhissalatu vesselam gelen vahi ve huzuru MuhammedİYE aleyhissalatu ve selam gelen Cebrail ve nazarı Muhammediye aleyhissalatu ve selam görünen hakiki gaybiye sağlam ve müstakimdir. Hiçbir cihetle şüphe girmez diye Kur'an'ımı cizül beyan mucizane haber veriyor. Ama cennetin uzaklığıyla beraber alemi bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise evvelki iki temsil sırrı ile anlaşıldığı gibi. Bu alemi fani ve alemi şehadet ise alemi gayba ve darı bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi hakkal yakın derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemi fani de temsilde hata olmasın bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalp telefonuyla yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir. Ama bir daireyi külliyenin cizii bir hadisi ile meşgul olması, yani kahinlere gaybi haberleri getirmek için şeytanlar ta semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki, semavat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüzi haberi almak değildir. Belki cevvi havaya dahi şumulu bulunan semavat memleketinin teşbihte hata yok. Karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki o mevkilerde arz memleketiyle münasebettarlık münasebetdarlık oluyor. Cüzi hadiseler için o cüzi makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalbi insani dahi o makamlardan birisidir ki Meleki ilham ile şeytanı hususi o mevkide mübareze ediyorlar. Ve hakayık imaniye ve Kur'aniye ve hadisat-ı Muhammediye vesselam ise ne kadar cüz'i de olsa en büyük en külli bir hadisi mühimme hükmünde en külli bir daire olan Arş-ı Azam'da ve daire-i semavatta temsilde hata olmasın. Mukadderat-ı kainatın manevi ceridelerinde neşrolunuyor gibi her köşede medarı vahz oluyor diye beyan ile beraber Kalbi Muhammedi'den Aleyhissalatu selam ta daireyi arşavarınca kadar ise hiçbir cihetle müdahale imkanı olmadığından semavatı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifade ile vahyi Kur'ani ve nübüvvet-i Ahmediyye ve selam ne derece yüksek bir dereceyi hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihetle hilaf ve yanlış ve hile ona yanaşmak mümkün olmadığını gayet belîğane belki mucizane ilan etmek ve göstermektir. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Sayit Nursi